Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, cenk dereli ve volkan taşkın. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenkdereli. Ben Volkan Taşkın. Bugün sizlerle beraberiz. Tanıdık bir ses bizle beraber. İpek Akpınar, nasılsınız? Günaydın, iyiyim. Adrenalinim çok iyi ve yeniden mekanda olmak, kayıtlı olmak süper. Evet, İpek Hanım yeni stüdyoya ilk defa geldi. Heyecanlı biraz. O heyecanı biraz üstüne atacak. Bugün... Aslında işte iki haftadan beri sürüp giden durumun üstüne e, biz biraz daha elimizdeki veriyi koyalım istiyoruz. E, yurdun çeşitli yerlerinde e, direniş devam ediyor. E, dün akşam da e, olan şeyler oldu. Tabii bu bir kayıt olduğu için siz dinlerken o dün akşam olmamış olacak. E, ama e, sanırım siz dinlerken de bir gece önce bir şeyler olmuş olacak. E, bunun dışında ama olan... Bir Adını koysak var. da forum evet. deseyken... ...paradoksal bir direniş. Evet, aynen öyle. Ee, kafa karışıklığı her zaman için... E, ...ön planda tuttuğumuz şey severiz. Ee, burada şeyi konuşacağız. Ee, İpek Hanım... ...Başbakan'la görüşmeye giden... E, ...grubun arasındaydı. Biraz orada olan biten şeyleri birinci ağızdan... ...biz dinlemek istedik kendisinden. Bir de e, bir yandan... ...davetlerle... E, ...bir şekilde başbakanlıkta... Bu ...toplantılar yapılırken ve bunlardan... Bir ikna ya da çözüm medeti umulurken o toplantılardan daha sonraki süreçte mahallelerde kendiliğinden gelişen mahalle parklarında kendiliğinden toplanan forumlar oluşmaya başladı. Bir yandan da hiçbir politik gücü olmayan insanlar kendi aralarında örgütlenip bu sefer birbirlerinden ve bu örgütlenmeden bir sonuç çıkarmak için neler yapabileceklerini konuşmaya başladılar. Bu iki şeyi aslında değerlendireceğiz ama... İlk önce e, Hazır İpek Hanım'ı da bulmuşken <gülüyor> sevgili hocamı e, neler oldu orada neler konuşuldu biraz böyle kendi bakış açısından bir anlatsın bize istiyorum ben. Teşekkürler. Ee, aslında basına televizyona hiç konuşmama kararımız vardı ama bu kadar mitinglerde tekrar tekrar... O kadın diye üstüne gidilince <gülüyor> <gülüyor> kendi mekanımda, kendi evimde birazcık açıklama yapmak yerini hissettim. Şimdi biz orada 11 kişiydik. İlk akşamki toplantı hani magazinleştirilmeye çalışılan işte arkasına bir sürü sanatçının falan eklendiği bir toplantı. 11 kişi, 4 öğrenci var. Ki ben onların katılımını önemsiyorum Biz sonuçta üç akademisyen kimlikli e, teknik insanlar diyelim bilim hmm. insanları Ve bunun 2,5 yıldır Taksim platformu içinden veya mahalle Taksim mahallesinde yaşayan veya çalışan e, Ve bu konuda düşünen panel, konferans vesaire forum üreten insanlar olarak konuştuk Hukuki ekseninden konuştuk Bence bizim söylediklerimiz çok da önemli değil İki buçuk yıldır söyleniyor, çiziliyor. Ama oradaki dört genç arkadaşın katılımı, varlığı, e, ben şahsen çok önemlendim. Birebir, Hani kendi öğrencilerimizin ağzından dinlediğimiz veya 31 Mayıs'ta Hı -hı. veya onun ertesindeki e, 3 Haziran'da özellikle Pazartesi, yine ben o yeni gazı da deneyimlediğim için, Hı -hı. yani birebir. Dört kişinin e, polis şiddetini ilk ağızdan anlatmalarını ben çok önemsiyorum. Ve aralarında konservatif tabandan gelen e, imam hatipli e, arkadaşlar vardı. E, ben kendi öğrencilerim de mesela türbanlı arkadaşlarımız var. Onlar da sahadalar. Sürekli omuz omuza e, haksızlıklara karşı daha fazla özgürlük isteğiyle ve bir kentli olarak... ...şehirle ilgili taleplerini... ...önemli kararlarda beraber olma... ...taleplerini yineliyorlar. E, Orada da yinelediler. Ve polis cildinin altını çizdiler. E, Vali Mutlu'nun... ...işte o geçtiğimiz salıdan beri... ...yaptığı açıklamaların ötesinde... ...bir açıklama alamadık. Onun için benim ağzımda çok acı bir tat kaldı. Ben Beni tanıyanlar bilirler... ...naifçesine gandice, barışçıl... E, ...protestolarla bir yöntem... El, bir şeyler elde edilebileceğine inanın Çünkü Taşkışlı'yı biz beş öğretim üyesi ve beş öğrenciydik. Kapılar açılmadı. Çöpleri biz topladık. Oturduk. Ama o dönem demek ki daha... Ne, zaman, ne zamandı bu? Onu bilmeyenler vardı, 1990. Taşkışlı'nın bir dernek hı hı. Evet, bir dernek hı hı. kurmuştuk. Ee, barışçıl, pasifist yöntemlerle bu iş çözülebildi. Hı hı. Tabii ki diyalog bir şekilde kuruldu ve devam etti diyaloğa e, inanılmaz derecede inanıyorum her ne pahasına olursa olsun devam ettirilmesine inanıyorum 3500 tane proje var İstanbul'da hangisinin parçasıyız yani ben o projelerin e, kenti 21. yüzyılda çok önemli bir platforma taşıyacaklarını düşünüyorum ama kentin simge mekanları ee, ...kültürel, tarihi, çok kritik mekanları için hiçbir katılımımız yok. Tepeden inme, e, kapalı kapılar ardında alınan bir takım süreçler, mekanizmalar var. Biz, biz bunları ancak proje önümüze konulduğunda, inşaatlar başladığında öğreniyoruz. Ee, merkezi iktidar gücünü mekanlar üzerinden gösteriyor ve mekan üzerinden de bir yanıt alıyor. Sanırım o toplantıda bu defalarca dile getirildi. Hani ben de aynı şeyi defalarca dile getirdim. Bu historiografik bir sorun. İdeolojik olarak belli bir dönemle tepeden inmece sosyal mühendislik diye adlandırdığı bir dönemle bir nevi mücadele içinde görüyorum ben merkezi yönetimi. Ama işte... Nazi Almanyası'nı nasıl Walter Benjamin betimliyorsa bu dönemi de yazacağız. Sayın Başbakan'a da aslında bunu bir şekilde ilettik. Yazılı olarak da zaten sanal ortamda söylediklerimizi açıkladık. Sonuçta değişik açılardan bakılabilmesi önemli. Liderlik bunu getiriyor. İyi bir yönetim gerekiyor. Ama biz düşünebiliyor musunuz? Kentimizin problemiyle ilgili kalkıp Ankara'ya gidiyoruz. <Gülüyor> Ankara'da merkez yönetimin başıyla görüşüyoruz. Bir yandan da bu işte yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesi vesaire söylemleri bir, bir yandan işte demokratikleşmenin e, olduğuna dair bir kanıt gibi öne sürülürken bir yandan da işte bir tamam çok önemli bir yerde yani İstanbul için Türkiye için çok önemli bir noktadaki bir park için ama gidilip başbakanla görüşülüyor. Bir yandan öyle bir şey de var tabii, ve tabii, bu çok çetrefil bir şey. Ve ben bu yerel yönetiminde yapabildiği bir durum yok mesela. Müdahale Aynen, edemiyor. ben bir bir, bir şey soracağım o zaman. Hı -hı. Peki görüşmede yerel yönetimden kim vardı ve kimler Yerel yönetimden kimse yoktu. Orada ben kendimle çelişiyor duruma da düşebilirim. Çünkü düşünsenize bütün kent sosyolojisiyle ilintili kurduğunuz değil mi? Bütün evet. metinlere karşı bir şey yapıyorsunuz. Ben kendi pozisyonumu şöyle anlatıyorum. Bir tekrarlamamız gerekiyor sanki vali yoktu Belediye başkanının hiçbiri yoktu İçişleri Bakanı, Kültür Bakanı Tamamen hükümet, Ankara Merkezi bir Hükümet sözcüsü karşı Ve başbakan karşı. Biz Başbakanlık tarafından Başbakanın kendisi tarafından Davet edildik hı hı. ve biz evet. Onunla konuşacağımızı da zannediyorduk Bir hı hı. de böyle bir durum var Karşımızda bir Ankara ekibi Yani hükümet ekibiyle karşılaştık Ve düşünebiliyor musunuz Genç öğrenci arkadaşlarımız polisle karşı karşıyalar ve onların istifaya davet ettiği İçişleri Bakanı var. Masada karşı karşıyayız. asa toplantının başında bunun e, sakıncılarını da dile getirdik. E, bir şekilde yanıt verme sürecinde aramızda olmasının iyi olacağını belirtti e, hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik. Peki sizin aklınızda oradan yani konuşulup da, işte o çok kritikti de dediğiniz şeyler neler? Yani her iki taraftan da. yani Hem hükümet tarafından ya da işte diğer taraftan dillendirilen. Orada çünkü şeyleri inceleme fırsatı olmuştur dinleyenlerin. Herkes ama yapmadı onu. Toplantıya katılıp da Orada ne söylediğini metin olarak paylaşan ya da en azından ortamı da özetleyen bir kısım Betül paylaşanlar. Bekül Hanım paylaştı, Hı -hı. ben paylaştım. Ee, Recep arkadaşımız Hı -hı. paylaştı. Rümeysaki, ki duran adamla birlikte gözaltına alındı. <gülüyor> o paylaştı. Ee, i̇letişim sorumlusu bir anne vardı Zehra Hanım. O kendi işte blonda paylaştı hatırladığım kadarıyla. Kutlu Ataman'da zaten hani basına sözlü olarak demeçler verdi. İki ekseni vardı diye düşünüyorum. Biri hakikaten gençlerin uğradıkları, yani müthiş haksızlığa uğradıklarını ve seslerini duyuramadıklarını düşünüyorlar. İşte biz kendi öğrenci arkadaşlarımızda da aynı şeyi gözlüyoruz. Biraz saygı dinlenmek istiyorlar. Ben yanımda 400'e yakın e-mail mesajıyla gittim hmm. Taşköşlü'den. Bu konuşmanız çok önemli. Bizi dinlemesini sağlayın. Sesimizi ulaştırın. Umut olun. Ee, Sayın Başbakan'ın gerçek muhatabı aslında onlardı. Ve tek bir sözüyle ben sizi dinlemeye hazırım ve burasının park olması konusunda da fikirlerinizi duymaya açığım dese bu binayı yapmaktan vazgeçiyorum dese zaten bu işler işte ilk birkaç gün evet. içinde bitecekti. Bunu tekrar tekrar dile getirdik. Bir ana eksen buydu. Polisin şiddeti üzerinden çok fazla konuşma oldu. Öğrencilerin deneyimi, diğer annenin, Zehra Hanım'ın deneyimi ve bunun bu, bu, bu sürecin şiddet açısından iyi yönetilemediği bir şekilde gerginlik politikasına devam edildiği. Tepkileri ne oldu buna? Bütün toplantıda çok iyi dinlediler diye düşünüyorum, not aldılar. Beş saate yakın biz konuştuk, bizler. Ee, arada İçişleri Bakanı tabii ona çok yüklenildiği için <gülüyor> e, sabırsız davrandı. Ee, ama Sayın Başbakan kendisini kesti ve öğrencilerin devam etmesini sağladı. Ama sonuçta yani söylenen şey şu. Biz zamanında çok mağdurduk. Biz derken e, AK Parti tabanından gelen... Ailelerin çocukları bunların çoğu. Evet. Ee, İmam Hatip liselerinden gelen arkadaşlar vardı. Biz mağdurduk. Şimdi siz mağdur ediyorsunuz söylemi çok egemendi masada. Ee, dinledi. Evet biz zamanında mağdurduk. Çok sıkıntı çektik. Ama şimdi biraz da bu sıkıntılar çekme sırası başkalarında gibisine bir yanıt da aldık. Altı saati özetleyecek bir, yani bir cevap değil bu. <gülüyor> Ama. Ya yani bu payback. Evet bir şey zamanı mı aslında demek istiyor. Yani hesaplaşma. Hesaplaşma zamanı gibi mi görüyor gerçekten? Çünkü bu aslında ciddi bir e, duruma işaret ediyor uzlaşmaya dair polis polisin çok ciddetinin... şiddetinin geçerli olmadığını düşünüyor çünkü sonuçta bakın silah çekilmedi evet çekilmedi gerçek kurşun kullanılmadı evet kullanılmadı ölüm oranları yüksek değildi gibi ee, evet o toplantı olurken kurşunla öldürülen yoktan tamam, o evet. toplantıdan sonra oldu evet oldu ve şu anda biliyorsunuz çok Genç bir arkadaşımız Aynen. hala evet. Taksim ilk Yardım'da Hacettepe'den bir hı. genç arkadaşımız birinci sınıftan hala Ankara'nın ünledi. E, Sayın Başbakan'a e, durumlar nasıl net yansıtılıyor bilemiyorum ama benim gördüğüm e, polisinin sonuna kadar arkasında. Evet. E, ve ben ağzımda çok acı bir tatla çıktım. Hı. Çünkü ben bir babayla bir büyük babayla konuşmaya gidiyorum. Vicdanına seslenebiliriz diye düşünmüştüm. Hani beni tanıyanlar bilir. Böyle bir e, duygusal e, tarafım var. E, o tarafına ulaşamadığımızı düşünüyorum. Bir ara verelim. Bir şey dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. <Gülüyor> Merhabalar tekrar beraberiz Açık Mimarlık Programı'nı dinliyorsunuz. Ee, İpek Akpınar'la beraber konuşuyoruz. Ee, Başbakan'la gerçekleştirdikleri toplantıda kendi e, görüşlerini ve aklına kalanları aktarıyor bize. Zamanımız da daraldı ben tekrar size, size vereyim. Sonra konuşacağımız bir başka şey daha var çünkü. Şimdi aslında o acı taraf kaldı onu bir yana atalım. Ee, ama sonuçta bizim disiplinimiz mimarlıkla ilgili e, rahmetli Adnan Menderes gibi baş mimar gibi davranıyor diye düşünüyorum Sayın Başbakan. Ee, bu konuda kent tasarımcısı, kent plancısı, e, yerel İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı için de tabii hmm. konuya kente çok hakim. E, o deneyiminin de ışığında mekana hakimiyeti, kente olan sevgisi ile bizi sarıp sarmala, sarmalıyor, sarmalamaya devam ediyor diyelim. E, bu kışla konusunda e, garip. Enteresan bir fikri var. Yani kenti abad etmek. Biliyorsunuz bu rahmetli Adnan Menderes'in de dilinden düşürmediği bir e, yüklemdi. Kenti güzelleştirmek, ihya etmek, daha iyi öte noktalara taşımak. Aynı şey İnönü'de de görüyoruz. Prost planında da görüyoruz Türkçe metninde. Ve rekonstrüksiyon üzerinden işte atalarımızın mirasını yeniden e, inşa ederek kentin... Olağanüstü bir şekilde ihya edileceğini düşünüyor. Bunun yani bir bina üzerinden geçmişi e, inşa etmenin çok sorunlu, hastalıklı bir tavır olduğunu aslında e, psikolojik olarak da tedavi süreçleri falan gerektirdiğini de aktardık ama orada tabii farklı düşünüyoruz. E, Topçu Kışlası'nın yanı sıra Rami Kışlası'nın inşasından bahsediyor. Onu da bir kütüphane, kent kütüphanesi yapmayı planlıyor. Evet. Kentin bir master planı var. Yaklaşık işte 350 değil mi? Yaklaşık hmm. 400 hocamızın imzasını taşıyan. Evet. Ee, bir de böyle merkezden gelen, tek adamın fikrinden gelen e, çok önemli kritik ölçekte kentsel kararlar ve projeler var. Hatırlarsanız e, pardon araya giriyorum. Tabii, tabii ee, üçüncü köprü zaten İMP'nin yanında değil, olmayan bir 7 şey, o Yedi tepeye, yedi tünel değil, hı hı. işte evet. bu kuzeydeki yeni satelit uydu kentler değil. Bunların hepsi için ekolojik, çok katılımlı, entegre başka bir planlama yöntemi gerekirken bunların alt araştırmaları olmadan gerçekleşmiş durumda. Tabi bir de tepeden inme bize aktardı o gün karar. Beşinci saatin sonunda kendisi konuşmaya başladığında AKM'nin yıkılacağı deprem açısından ...stabilitesinin olmadığı. Bir yıl önce bütün bu çalışmalar başlarken... Evet. ...bunu bilmiyor muyduk? Ee, Oraya o kaynak nasıl aktarıldı? Neden aktarıldı o zaman? Evet, neden sponsor bulundu? Evet, evet. Vesaire gibi şeyler dillendirildi. Yani ama yine dönüp dolaşıp... ...bence aynı noktadayız. Bu kentliyiz. Bizim mahallemizle ilgili çok kritik bir karar var. Ve biz bir yereldeki... E, Ö yerel ölçeğimizdeki Mahallemizdeki e Kararla ilgili e Hiçbir katılımımız yok e Dinlenemiyoruz Dinlensek de kale alınmıyoruz Öyle bir izlenimle e Sayın Başbakan'ın Yerel yönetimi Bıraktığını ifade etmesi Gerekiyor diye Hı. düşünüyorum Yani bizim muhatabımız Sayın Kadir Topbaş Meslektaşımız Çok geri planda 3 haftadır onu görmüyoruz e Bizim bundan sonraki diyalog süreçlerimizde yerel yönetimle katılmacı, şeffaf bir şekilde nasıl New York'taki, Londra'daki olağanüstü kamusal mekanların oluşumunda ve devamında paylaşımlı kullanımında yerel yönetim en önemli ivme, en önemli platform. Böyle bir itici gücü yakalamamız... ...ölçeyi yerelle çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu da yavaş yavaş sanki oluyor gibi. Kesin. Nereye varacağını bilmiyoruz ama... ...zaten bu sürecin hiçbiri de alınacak sonucu... ...üstünden değerlendirilmedi galiba... ...katılımcıları tarafından. Evet. O eylemde bulunmak esas meseleydi. Ve şimdi de öyle giden bir şey var. Volkan istersen sen biraz ondan bahset. Yani dün sen e, Göztepe Parkı'ndaydın. Ben bir ara Yoğurtçu Parkı'na uğradım. Abbas toplantılar devam ediyor. Evet. Kendi kendine mahallelinin ya da yakın çevrede oturan kişilerin toplanıp biz ne yapabiliriz başka söz nasıl söyleyebiliriz diye bir çabası var araştırması. Sen biraz deneyimin aktar mısın? Tamam şimdi tam da ben İpek Hoca'nın bahsettiği yerden devam edeyim. Hakikaten mahalledeki ya da kent ölçeğindeki problemleri biz niye yerel yönetimle ya da halk kendi içinde tartışarak ya da bir şekilde bütün bunların karması olan bir diyalog ortamında çözmüyoruz meselesi. Yavaş yavaş sanki direnişin ikinci aşamasının ana temalarından biri olmaya başlıyor. Yani şu anda Gezi Parkı meselesi zaten e, bir şekilde çözüme ulaştı demeyeyim ama e, bir noktada artık durdu. Bundan hı hı. sonra yargının kararları işte referandum plasibit neyse ona geçecek. Ama işin ikinci bölümünde artık e, bu forumlarla insanlar e, bir taraftan genel politikaya karşı tavırlarını hı hı. bunda özgürlükler yaşam tarzı ekonomik sıkıntılar her şeyi söyleyebiliriz ama bir yandan da e, bölgelerine dair yerel isteklerini tartışmaya başladılar daha tabii çok e, ilk toplantılar yapılıyor bildiğim kadarıyla da başlangıç Abbasadan Beşiktaş semtinden geldi ki şaşırtıcı bir şey değil semt çok Beşiktaş semten bilenler bilir çok güçlü bir e, semt ruhuna sahiptir Tabii ki çarşı gibi taraftar grupları da buradan Hı -hı. çıkmıştır. Fakat e, gözüken o ki şu anda e, Anadolu yakasında da e, ciddi bir katılım var. E, dün yaklaşık e, 300-400 so, bir ara 500 kişiye kadar da vardı İnsan Göztepe'deki parkta buluştular saat 9'da. E, her gün 9 ile 11 arasında serbest kürsüde fikirlerini e, tabii ki e, hakaret e, karşı Belli kitipleri incitmeden haklarına saygı duyacak şekilde anlatma kararıyla konuşma kararı aldılar. Herhangi bir kimse ya da organizasyon başında değil. Bu çok önemli bir şey. Tabii. Ee, altı çizilmesi gereken şeylerden bence en önemlisi o. Ee, Türkiye ikincisi de Türkiye ilk defa birbirini dinliyor. Evet. Bu inanılmaz güzel bir şey. Üçüncüsü belki bu Göztepe Parkı ya da Anadolu Yakası'nın bu özelinde önemli bir durum. Ee, Anadolu Yakası'nın özellikle Kadıköy bölgesi daha bizim ulusalcı ya da e, kemalist daha teyzele. kemalist <gülüyor> değil, olarak tabir ettiğimiz seçmen kitlesine ağırlıklı olarak sahip. Ee, daha öncesinde hep bu e, kesim e, daha muhafazakar kesime şüpheyle korkuyla yaklaşıyordu. Benzer bir tavırda haline söyledim, karşı tarafta ama. da vardı. Dün ilgimi çeken önemli şeylerden birisi buydu. Herkesin tek derdi ee, AKP tabanına nasıl ulaşabiliriz hı hı. onları hiçbir şekilde dışlamadan daha doğrusu sadece AKP tabanında değil toplumun hiçbir kesimini dışlamadan e, bütün farklı görüşlerin ulaşabileceği ortak paydalarımız nelerdir hem mahalle ölçeğini tekrarlıyorum hem de ülke ölçeğinde buna nasıl bir strateji belirlenebilir bu benim için dün geceden aklımda kalan en önemli kazanımdı çünkü şunu görmeye başladım cumhuriyet mitinglerinden sonra geçen 5-6 yılda Gerçekten de Türkiye sivil Organizasyonlar bağlamında hı hı. Kendini ifade etme bağlamında ciddi bir yol kat etmiş İnsanların içinde birikmiş O yüzden ilk toplantılar şu anda Daha çok terapi gibi geçiyor evet. İnsanlar içindekileri döküyorlar Ama döksünler bu çok iyi bir şey Önce onların bir dökülmesi Saçılması lazım Bir günde bir şey olmayacak Bunu gördük hı hı. Ama zaten 20 günde de nereye geldiğimizi gördük daha bir ay bile olmadı her şeyin başlangıcından bu yana kadar. Ee, umarım e, bu süreçler devam eder, katılımlar artar ve gerçekten amaçlandığı gibi toplumun daha geniş tabanlarına ve özellikle Anadolu'ya ulaşılır. Aslında bu şahane. Ee, bu forumların 3 haftalık deneyimle biz yeni bir faza geçtik. Bu forumlarla katılımcı süreçle Ayşe teyze, Ahmet amcanın ne söylediğini, Evet. Ee, kendi yaş gruplarımız aslında 3 aşağı 5 yukarı evet. biliyoruz. Asıl önemli olan annelerimiz, yengelerimiz, teyzelerimiz. Ben ama tabii ki tekrar hani o mimarlık <gülüyor> formasyonuyla kendi alanımıza çekmek gerektiğini de düşünüyorum. Yani burada bir deneyim var. Kültür ekolojisinden, kültür ekonomisine, kent ekolojisinden, kültür ekonomisine kadar birçok disiplini alışılmışın dışına da çekecek bu forumlar evet. diye düşünüyorum. Belki mimarlara kendilerini atfettikleri o ekstra Aynen. önemli de kırmalarını sağlayacak. Evet. Önümüz, önümüz yaz. Evet. Ee, evler sıcak, nem düzeyi yüksek. Parklara. ...hem medya bulandırmasından da kurtulmuş olursunuz. Yeni insanlarla, komşularınızla tanışıp... Açık keyifli havada bir, mis aynen gibi. Aynen öyle. Bir gelecek inşa edersiniz. Bu e, forumlara katıldığınız zaman göreceksiniz. Sandığınızdan daha da yakın. Bu bir ütopya değil bence. En azından yöntemleri keşfetmek için iyi bir fırsat. Her akşam iki saatliğine değil evet. mi sınırlanan... Değişiyor yani mahallesine göre de... Hı -hı. E, Herkes en yakın mahallesindeki parka gitsin. Evet. Oralarda bir yerde <gülüyor> iletişime geçsin. Dediğim gibi hiç kimse hiçbir organizasyon başında değil. Evet. Başında olan sizlersiniz. Evet. Başına geçin, katılın. Evet. Oralarda görüşmek üzere diyelim. Evet. Kendimize özgü bütün bu deneyim, kendimize özgü bir tasarımı, ortamı da yaratacak diye umutla evet. bekliyorum. Barışçıl bir dille, barışçıl yöntemle yapılan bütün bu süreç yeni bir gelecek yaratacak diye düşünüyorum. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <Gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan taşkın